ve her bid'at zılalah ve her zılalet fil nar internet odasında kısa bir arıza oluştu onu kısa bir zaman diliminde halledip hemen kaldığımız yerden devam ederim <gülüyor> Evet, Şeyhül İslam Muhammed bin Abdil Wahab Rahimahullah'ın bu pek kıymetli eseri Kitabü't-Tevhid adlı kitabını okumaya devam ediyoruz. Mutad üzere, mutat olduğu üzere her cumartesi günleri yatsı namazından sonra saat 9'da bu kitabı, bu mübarek hayrı bol kitabı okumaya, şerh etmeye devam ediyoruz. Bu hafta müellifin dediği gibi bab men etâ'l ulemâ vel umarâ fi tahrimi mâ ahallallâhu ev tahlilu mâ harramallâh fekad ittehazahum erbâben min dûnillah müellif rahimahullah bu babta bizlere şunu söylüyor diyor ki Allah-u Teala'nın helal kıldıklarını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 onlara soru sorduğunda, sual ettiğinde şunu soracak, diyecek ki onlara: "Maa za ecabtum el murselin?" "Yevma yunadihim feyaqulu: "Maa za ecabtum Allah Teala insanlara seslenecek ve diyecek ki: "Rasullere nasıl icabet ettiniz? Gönderdiğim elçilere icabet ettiniz mi?" Yani yeryüzünde kulların üzerine düşen asıl olan şey nedir?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 yûşiku en tenzila aleykum hijaratum min as gökten üzerinize gökten kafanızın üstüne taş yağmasından korkarım üzerinize taş yağmasının vakti yakındır aqûlu qâle rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ve teqûlûne qâle ve umar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 Biliyorsunuz gökten taşın yağması, gökten taşların yağdırılması geçmiş ümmetlere gönderilen cezalardan bir ceza. Mesela Lut kavmine allah Teala inna ersenna aleyhim hasiba illa ala Lut. Bizler diyor Lut kavmi hariç o topluluğuna yaptık. Lut ailesi hariç o kavmin üzerine taş, taş yağdılar. Namaz surelerini okuyoruz. Allah-u Teala ebabil diye bizim Türkçe'de söylediğimiz manası bölük bölük, grup grup.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 İbn Ömer bir hadis naklediyor, nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın görüşünü naklediyor. Abdullah İbn Ömer'e diyor ki, senin baban böyle görmüyor yani Ömer. Ömer'in görüşü bu değildi diyor. O da diyor ki, fakita Allahi tukadimu em kavru Ömer. Siz diyor, Allah'ın kitabını mı takdim ediyorsunuz, yoksa Ömer'in sözünü mü takdim ediyorsunuz? Yani hangisini önde tutuyorsunuz, hangisiyle amel ediyorsunuz? Onları azarlıyor.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 kendisine nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinin ulaşıp beyan olduğu açıkça belirttiği açıkça belirtildiği kimsenin artık o sünneti herhangi bir kişinin sözüne dayanarak bırakmasının caiz olmadığı konusunda söz birliği etmişlerdir İmam Yani alimler icma etmişler. Hangi konuda bir kişiye Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın sünneti gelir ulaşırsa apaçık ona gelir ulaşırsa Artık bu sünnetin ulaştığı kişiye bu sünneti başka bir kişinin sözüne dayanarak bu sünneti bırakması ne olmaz? Evet. Caiz olmaz. Bu konuda alimlerin icması var. İmam Malik rahimehullah diyor ki: "Mâ minnâ illâ râddun ve mardûdun Bu sözü de İmam Malik'ten çokça duyarsınız. Okumuş olduğunuz kitaplarınızda, kitaplarda. İmam Malik diyor ki: "Mâ illa illâ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 Nas ile kabul olunur. Kur'an ve sünnetten delil ile ancak bizim sözlerimizle amel edilir. Fihi delilul akdi bil hadithi ve zâke fil kadîmi vel hadithi Geçmişte ve gelecekte her dönemde bu böyledir. Hadisle amel edilerek bizim sözlerimiz ne yapılır? Kabul olunur. Kâle Ebu Hanif, kâle Ebu Hanife, el-İmâmu la-yenbegî limen lehu islamu akzan bi-akvali Hatta tu'radâ alel-kitâbi hadîfil murtada,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 Minel hadifi fadribul cidara bi kavli el muhalifil akhbara. Şafi şöyle demiştir diyor. Şayet benden duymuş olduğunuz sözler, benden duymuş olduğunuz, benim okumuş olduğunuz görüşlerim, sizleri rivayet etmiş olduğunuz, sizlere ulaşan hadislere muhalifse, alın diyor benim sözlerimi, fadribul cidara bi kavli duvara vurun. Peygamberin hadislerine, peygamberden rivayet olan haberlere, muhalif olan sözlerimi alın, duvara vurun. وَأَحْمَدُ قَالَ لَهُمْ لَا تَكْتُبُوا مَا قُلْتُهُ بَلْ أَصْلَ ذَاكَ فَطْلُبُ Ahmet ise demiştir ki, sakın benden her duyduğunuzu yazmayın. Bilakis bu sözün aslı olanı arayın. Yani bu sözü esas olan, temel olan hadis ve sünneti, Kur'an'ı arayın. فَانْظُرْ مَقَالَاتِ hudatil الْأَرْبَعَ Diyor ki bu muhaddis, hadisçi, hanefi alim, Fandur makalaatil hudatil arbaa, işte hidayet yolunun rehberleri olan bu dört alimin sözlerine bak. Wa amel biha, fa in menfaa. Ve onların bu söyledikleri sözlerle amel et. Zira bunda senin için bir fayda var. Likam ihalikul lidita asubi. Bu fayda nerede ortaya çıkacak? Likam ihalikul lidita asubi. Her taassup sahibinin taassubunu yerinden oynatıp sökmen için, onun tasubunu inadını zayıflatman için ne senin için bu sözlerde bu rehber olan alimlerin sözlerinde bir ne var? Dayanak var. Bel mun sifuna bin nebi. İnsaf sahibi, adalet sahibi insanlar yetefuna bin nebi. Ancak kimin neyetinirler? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem neyetinirler. <gülüyor> Bunlardan ne anlıyoruz? Asıl olan Allahu Teala ve resulünün emirleridir. İtaat ancak onlara yapılmalı.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 Allah ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki: "Rahim Allahu İbn Abbas. Allah diyor İbn Abbas'a rahmet etsin. Merhamet etsin." "Keza لو رأى أقواماً يقدمون على sallallahu aleyhi ve sellem, أقوال أرسطو Şayet diyor Abbas hayatta olsaydı da bazı insanların Aristo'nun, Eflatun'un, İbni Sina'nın, Farabi'nin, Cehem İbn Saffa'nın, Caad İbni Dirhem'in ve onların yolunda giden, onlara benzer insanların sözlerini, Allah'ın ve Resulü'nün sözlerinin önüne geçiren kimseleri görseydi ne yapardı acaba İbn Abbas? Tabii İbn Abbas bunları görmedi. Ne Aristo'yu gördü, ne İbni Sina'yı gördü, ne Eflatun'u gördü, ne Cehem İbn Saffa'nı gördü, ne Caad İbni Dirhem'i gördü, ne Farabi'yi gördü. Diyor ki İbnül Kayyir Rahimahullah. Şayet diyor i̇bn Abbas yani. Niye böyle söylüyor? Yani i̇bn Abbas bu sözü kimlere karşı söyledi? <gülüyor> Ebu <Bekir> ve Ömer <gülüyor> Radıyallahu Anhuma'nın görüşünü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü söylendiği mecliste söyleyen, nakleden ve bunu öne geçirmeye çalışan insanlara karşı söyledi. Şayet bunları görseydi acaba i̇bn Abbas nasıl bir ifade kullanırdı? Ve biz de diyoruz ki yani İbn Kayyim böyle demiş. Biz de İbn Kayyim'in belki birçok görmediği şeyi görüyoruz, yaşıyoruz, gözümüzle şahit oluyoruz bu çağda. Diyoruz İbni Abbas, bugün meydanda olan yani Türkiye'de ve birçok ülkede bulunan tarikat şeylerine sonuna kadar bağlanan onların tüm haram kıldıklarını, haram helal kıldıklarını helal kabul eden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 İlah kılmış olur kendisine. Az sonra gelecek. İtaatin <gülüyor> kısımları. itikadi itaat var. Fiili itaat var. Bunların hangileri büyük şirktir? Hangileri mahiyettir el ehli bunun tafsilini de koymuş. Yani biz de diyoruz ki i̇bn Abbas bunları görseydi acaba ne vardı? Yine i̇bn Abbas Kendisine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü ve sünneti geldikten sonra ulaştıktan sonra hala benim mezhebimin imamı veya benim mezhebimin kitabı böyle diyor diye o hadisi almayıp o hadisle amel etmeyen insanları görseydin ne derdi? Bazı mezhep kitaplarında var. Fıkıh kitaplarında var yazmışlar. Diyorlar ki: "Kullu hadisin yuhalifu mezhebana fehuva imma mensuhun imma mu'avlun imma zayıf."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 Halbuki tam tersi olması lazım. Yani mezhebimiz buna muhalefet ettiyse bizim mezhebimizin görüşü zayıf olmalı. Değil mi? Böyle demeli. Yahut bizim bu mezhebimizin görüşü başka bir mensuk olmuş hadisle ortaya konulmuştur. Bu hadis onu nesh etmiştir. Yani asıl olması gereken şey burada ne? Terazi olması gereken ölçü olması gereken şey i̇mam şafii'nin de az önce naklettiğimiz sözü gibi alimlerin icma ettiği husus burada sünnet hadis. Ama ne yazmış adam hadis, e, fıkıh kitabına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 görüşlerini tartacak. Hadislerden sonra görüşlerini tartacak seviyededir. O da ne yapar? Müftülerin görüşlerini, fetvaların tartar, tercih eder. Birinin diğerine tercih eder. Şayet böyle bir seviyede değilsen, bu seviyede de ulaşamamışsan, tembelsen, çalışmıyorsan, okumuyorsan, araştırmıyorsan diyor ki ilim ehli dinine güvendiğin, kendisine güvendiğin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 yüzmeye çalışan insanlar <gülüyor> Allah Teala'dan yazımız bu insanlara hidayet etmesini. Müellif rahimeullah burada İmam Ahmed'in bir sözünü naklediyor. Diyor ki: قال الإمام i̇mam Ahmedu. Acibtu li kavmin arafu'l-isnade ve sıhhatuhu ve Diyor ki İmam Ahmed rahimeullah "Acibtu <gülüyor> li kavmin arafu'l-isnade ve yani isnat nedir? Raviler kimlerdir? Bunları bilen. Araştırdıktan sonra hadisin sahih olduğunu gören. Daha sonra da hadisle amel etmeleri yerine gidip süfyanın görüşünü soran insanlara diyor şaşarım. Bu şaşkınlık nasıl bir şaşkınlık? İnkar. Azarlayıcı bir şaşkınlık yani. Biz Türkçe de kullanırız bunu. Sana şaşıyorum. Bu hareketlerinden hoşlanmıyorum manasında. Şaşkınlığımı gizleyemiyorum. Yani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 İşte İmam Ahmet de diyor ki hadisin sıhhadini bilen sahih mi zayıf mı bunu birbirinden ayıran ama buna rağmen kalkıp gidip Sufyan kim o Sufyan Süfyan Esfevri rahimahullah kendisinin de böyle meşhur mezhebi olan bir imam yani biz şu anda bize ulaşan bir de halkın bildiği veyahut da ilim talebeliğine yeni başlamış kimselerin bildiği dört tane mezhep var bilinen ehli sünnet mezhepleri değil mi? Hanefi, Şafii, Hanbeli. Ma Maliki, Hanbeli. Bir de Süfyan Sevri'nin mezhebi var. Bunların dışında. Başka mezhepler de var. Ama Süfyan Sevri'nin mezhebi tabileri tarafından, öğrencileri tarafından bu mezhepler gibi ne yapılmamış? Ülkelere, şehirlere yayılmamış. Ulaştırılamamış. Ve inkiraz etmiş. Yani unutulmuş bir mesel. İmam Ahmet de diyor ki, şaşıyorum yani. Kalkıp, hadisi bildikten, hadisi gördükten sonra Süfyan'ın görüşüne giden insanlara şaşıyorum diyor. Onları kınıyorum. Ve Allah-u Teala'nın şu ayetini getiriyor İmam Ahmet Rahimahullah. Diyor ki, فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ O'nun emrine. Kimin emri bu? Rasulün emri. Ayetin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 Ayette bir sır var, incelik var. Arapça bilenler öğrenmişlerdir belki de. Yuxalifuna an amrihi. Muhalefet fili, yani xalaf yuxalifu fili normalde Arapçada genel manada an harfi ceri olmadan kullanılır. Yani denir ki yuxalifuna amrahu. Dersin ki çocuğuna. Limada tu xalifu Demezsin, لماذا tuhalifu an emri? Değil mi? Dersin ki, لماذا tuhalifu emri? Benim emrettiklerime niye karşılık veriyorsun değil de niye muhalefet ediyorsun? Benim emrettiklerimi niye yerine getirmiyorsun? Buradaki an ifadesi, bu harf cer, yani, fel yahzerillezine yukhalifune an emri. Arapça olarak burada şöyle de denilebilirdi. fel yahzerillezine yukhalifune Onun emrine muhalefet edenler sakınsınlar denebilirdi. Buradaki an harfi cerinin kattığı artı bir mana var. Nedir o kattığı ek bir mana? O an harfi cerinin diyor ki elemehli irad. Ne demek irad? Yüz çeviren, iraz eden, inkar eden manasında. Onun emirlerinden muhalefet ama nasıl bir muhalefet? İnkar ederek, yüz çevirerek, sırt dönerek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 Allah-u Teala'ya şirk koşacak. Bir çukura düşer. İmam Ahmet Devam'ı diyor ki لَعَلَّهُ اِذَا رَدَّ بَعْدَ قَوْلِهِ اَنْ يَقَعَ ف۪ي قَلْبِهِ شَيْءٍ مِنَ الزَّيْغِي فَيَحْلَكِ Böyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne muhalefet ederek onun kalbinde bir şeyler meydana gelir. Zeyh, dalalet meydana gelir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 Adib bin Abi Adib bin Hatim Nebi Aleyhissalatu Vesselam'a geliyor. <gülüyor> Nebi Aleyhissalatu Vesselam'ın "İttahadu ahbarahum ve ruhbanahum arbaban min dunillahi" ayetini okuduğunu duyuyor. Nebi Aleyhissalatu Vesselam bu ayeti okuyor. Adib bin Abi Hatim de bunu duyuyor. Geliyor Aleyhissalatu Vesselam'ın yanına Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam "İttahadu ahbarahum ve ruhbanahum arbaban min dunillahi" Mesih Maryam, ve Mesih İbn Meryem. Ve ma emrü illa li ya'budu ilahan vahida. Lâ ilâhe illâ hu subhânehu ammâ diyor ki: "Fekul lehu innâ lesnâ Ey Allah'ın Resulü, biz onlara ibadet etmiyoruz ki. Burada Adîb İbn Hatim'in kastettiği onlar kim? Rahipler, Rahipler yani ibadet abitler ve alimler. Yoksa Mesih'e ne abi onlar İsa'ya ibadet ediyorlar. Onu ilah edinmişler. Elimehli buradaki zamirin ruhban yani rahipler ve alimlere döndüğünü söylüyor. Aleyhissalatu vesselam diyor ki Eleyse yuharrimun ma halallah fetharrimunhu ve yuhllun ma vesselam diyor ki peki siz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 Biz buna nasıl bir itaat diyoruz? İtikadi. İtikadi itaat. İtikadi itaat. Bunun örnekleri var. Mesela adam diyor ki evet yani şey ne yapabilir? Veya bunu diliyle söylemiyor olabilir. Kalbinde bu vardır ama. Yani şey bugün bizim zahiran, bunun değil var mı? Zahiran haram olarak gördüğümüz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 kalbiyle onu kabul edip, benim ki onu yapmasa bile, bir bildiği vardır, onun da bir yetkisi vardır, Allah onlara bir yetki vermiştir diyerek, kalbiyle buna itikat ediyorsa, nedir bu arkadaşlar? İtikadi, İtikadi bir itaattir. Ve bunun hükmü nedir? Şirktir, büyük şirktir. Velev ki bu konuda o kimse ona itaat etmese bile, yani fiili olarak, fiili olarak tatbik etmese bile, Evet şeyhini gördü, kadınlarla tokalaşıyor. Evet dedi ki, tamam yani şeyhim zahiri olarak bizim bildiklerimizi dışında bilir, batini olarak bazı şeyler vardır. Bu haramı helal olarak ne yapabilir? Ona helal ol olabilir. Ama kendisi kadınlarla hayatında ne yapmayabilir? Tokalaşmayabilir. Ve belki hayatında bir kadın eli, kendisi eline dokunmamış olsa bile bu itikadından dolayı itikadi itaate düşmüş.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 Cehenneme girse, ben de girerim. böyle Ben kendi kulaklarımla duydum bunu. Şeyhimi böyle yaparken görürsem, eğer böyle yapıyorsa ben de yaparım. Kabirlerden yardım istiyorsa, biliyor aslında, asıl, asıl olarak biliyor ki kabirden yardım istenmez bu. Ama dediğin zaman senin şeyhin şu kitabında böyle söylüyor. Bu şekilde ifade ed ediyor. O da diyor, derse ki, eğer o bu hataya düştüyse benim de bu hatada ona tabi olmam, ona itaat etmem caizdir diye itikat ederse velev ki gidip kabirden, ölüden yardım istemese bile ne yapmış olur? Itikatta itikadi olarak itaat etmiş olur ve büyük şirke düşmüş olur. O zaman itikadi olarak itaat etmek kaça ayrılır? Yani kaç sureti vardır? Kaç şekli vardır? Üç tane sade, değil mi? Ya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 Sevdiği kimsenin, tazim ettiği kimsenin, saygı duyduğu kimsenin, şeyhinin ona günah işlemesini emretmesi, o kimsenin de bunun günah olduğunu bilerek işlemez. Evet diyor yani tamam günah. Aa diyor Allah günah işlediğimi biliyorum ama ben de ne yapıyorum? Orada itaat ediyorum. Bunun hükmedir. Bunun hükmü Günahtır, masiyettir.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 onların şirke düşünülüğü yapması lazım? Söylemesi lazım. Tabi bazıları Allah Teala'nın En'am suresinin 121. ayetindeki şu ayeti zikrediyor. Diyor ki Allah Teala hani diyor وَلَا تَأَكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَ رِسْمُ Allah Teala'nın isminin anılmadığı Allah'ın isminin zikredilmediği hayvanları ne yapmayın? Yemeyin. وَاِنَّهُ لَفِسْقُ Nedir bu? Fasıklıktır. Yani böyle bir şey yapmak yoldan çıkmaktır. Allah'ın isminin anılmadığı şeyi yemek yoldan çıkmış olmaktır. Ve inne şeyatine leyuhune ila li liyucadilikum. Zira şeytanlar dostlarına, evliyalarına <gülüyor> vahyederler, fısıldarlar. Niçin? Liyucadilikum. <gülüyor> ey müminler, ey müslümanlar sizinle o şeytanın dostları ne yapsın diye? Mücadele etsin, tartışsın diye peşinden geliyor. Ve in ata'tumuhum Şayet siz onlara itaat ederseniz Şayet onlara itaat ederseniz innekum lemuşrikun. Sizler de onlar gibi müşrik, olur. müşrik olursunuz. Bu ayeti çok duyarsınız. Şimdi bu ayet mutlak olarak demiş ki onlara itaat ederseniz ve in ata'tumuhum innekum lemuşrikun. Sizler de müşriksiniz. Bu ayeti alarak modalist bir kadının koymuş olduğu elbiseyi beğendiğinden dolayı günah olduğunu bile bile giymesi ona itaat etmesini müşrik olmak olarak adlandıran bazı insanlar var. Deminki söylemiş olduğumuz tafsili bilmedikleri için, ilim ehlinin getirmiş olduğu ayrıntıyı bilmedikleri için ayet açık diyor. Siz onlara itaat ederseniz mutlak da ayet diyor. Onlara itaat ederseniz bir diyelim ki bir kafir Yeni bir moda çıkardı. Bir elbise tarzı çıkardı. Sonra sana dedi ki bu elbiseyi giyeceksin iş yerinde. Yahut ordunda bunu uygulayacaksın. Bu kıyafetler giyilecek bundan sonra. Sen de ona itaat ettin. Aldın elbiseyi insanlara giydirmeye başladın. Ne yapmış oldun? Ona itaat etmiş oldun. Ayete göre diyor ki bazıları onlara itaat ederseniz sizler de nesiniz? Müşrik dersiniz. Peki bu ayet bu şekilde mi anlaşılmış ilim ehli tarafından? Veya bu ayet nasıl anlaşılmalı? Biraz önce anladığımız tafsile göre kim bu ayetin cevabını verebilir? Ayetin başı ile birlikte değerlendirerek. Ayetin başı ile birlikte değerlendirerek kimin kafasında bir cevap oluşabiliyor veya oluşuyor? Ben söyleyeyim. Ben söyleyeyim. Tefsir ehline baktığınız zaman, bu ayetin tefsirine baktığınız zaman çok önemli.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 Arabanın çarptığı, hastalıktan öldüğü hayvanlar var. Allah'ın öldürdüğü hayvanları niye yemiyorsunuz? Böyle bir şüphe atıyor müşrikler. Anladınız mı müşriklerin söylediği sözü? Allah Teala illeti açık açık, açıklıyor, sebebini açıklıyor. Çünkü onların üzerine Allah'ın ismi anılmadı. Ama Muhammed'in kestiği kurbana Allah'ın ismi anıldı. İşte diyor ki Ey müminler! Sizler müşriklerin bu sözüne itikadi olarak itaat eder ve bu şekilde görüş beyan ederseniz sizlerle ne olmuş olursunuz? Ben müşrik olayım. olmuş olursunuz. Yani itikadi şirk. Yoksa her itaat ettiğin konuda müşrik olmasın. <gülüyor> bu çok önemli. Bu sebeple şeyin İmam Taberi'nin tefsirinde nakletmiş olduğu, Huzeyfe'den nakletmiş olduğu eser çok önemli. İmam Taberi tefsiri var, biliyorsunuz, meşhur tefsirlerden. Huzeyfe radıyallahu anh dan bir rivayet ediyor, bir rivayet naklediyor. Diyor ki, Huzeyfe, e abeduhum, ayetle ilgili olarak. Yani niye müminler itaat ettiklerinde müşrik oluyorlar? E abeduhum, onlara ibadet etmediler. Diyor ki, Galela. Hayır, onlara ibadet etmediler. Peki niye müşrik oldular insanlar? وَلَاكِنَّهُمْ حَرَّمُوا لَهُمْ الْحَلَالَ فَحَرَّمُوهُ lehum لَهُمُ الْحَلَالَ فَأَحَلُّوا Ne yaptılar? O müşrikler yahut o insanlar şeyle alakalı, Adi İbni, İbni Hatim ile alakalı o Hristiyanlar ruhban ve alimlerine ne yaptılar? Onların helali haram kılmasına itaat ettiler. Haramı helal kılmasına itikadi olarak itaat ettiler. Ve bundan dolayı ne oldular? Onlara ibadet eder, sayıldılar. Bu tafsil çok önemli arkadaşlar. Bu tafsili anlayan, bu tafsili bilen ehl-i sünnet vel cemaatin itaat konusunda. Alimlere itaat, yöneticilere itaat konusunda, kafirlere itaat konusunda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 Olması manasına geldiğini. Bu sebeple de bu az önce okumuş olduğumuz ayet uyarınca da <gülüyor> müşrik, müşrik olduğunu söyleyen tefsir sahipleri var. Tefsir yazmışlar. Bunu söylemişler kitaplarında. Neden? Çünkü Ehl-i Sünnet -i o konudaki görüşünü getirmiş olduğu tafsili ne yapmıyorlar? Bilmiyorlar. Her itaati ne zannediyorlar? Hiç. İtikadi itaat zannediyorlar. Her itaati itikadi itaat zannediyor. Bir kadın seni çağırabilir zina etmek için. Gel benimle beraber ol diyebilir. Sen de onun bu çağrısına itaat ettiğin zaman ne yapmış oluyorsun? Allah'ın yani her haricilerin her itaati şirk olarak görenlerin yolundan gidersek kadının zina etme davetine çağrısına cevap veren kimsenin şirke düştüğünü ne yaparız? Söyleriz. Nasıl söyleriz? Şöyle söyleriz. Kadın bu her şeyi zinaya çağırarak ne yaptı? Allah'ın haram kıldığı bir şeyi emretti. Öyle değil mi? O da, da Allah'ın haram, erkek de Allah'ın haram kılmış olduğu o masiyeti, o günahı emreden bu kadına bu emrinde ne yaptı? İtaat etti. O zaman ne oldu bu adam? Müşrik oldu. Hariciler böyle etmiyorlar mı? Alalım içkiyi örnek verelim. Bir adama arkadaşı dedi ki ''Gel içki içelim.'' Yani ne, ne demiş olduğu bu arkadaşı o adama Allah-u Teala'nın bu haram kılmış olduğu içki içmeyi emretmiş oldu. ''Gel içki içelim.'' dedi. O da bu emre ne yaptı? İtaat. i̇taat etti. Bu emre itaat ettiğinden dolayı, bu ayetlerden dolayı ve bu hadisten dolayı o kimse ne olmuş oldu? Müşrik olmuş oldu. Yani eski hariciler bu şekilde söylüyorlar. Ondan asıl ve esas, esası bu. Ama günümüzdeki bazı hariciler büyük günahlarla ilgilenmiyor, içkiyle ilgilenmiyor, kadınıla zina etmekle ilgilenmiyor. Tamamen ilgilendikleri mesele ne? Yöneticilere itaat, kafirlere itaat. Ve bu ilim ehlinin bu modern çağda Hüseyin gibi, Binbaz gibi, Albani gibi ve ondan önceki ilim ehlinin getirmiş olduğu bu tafsili bilmedikleri için Hatta ayetin az önce okumuş olduğumuz En'am suresinin 101. ayetinin başını bilmedikleri için hemen diyorlar ki En in ata'tumuhum innakum le müşrikun. Onlara itaat ederseniz sizler müşrikler olursunuz. Müşriklersiniz. E ayetin başı, ini sebebi, selefin bu ayet açıklayışı ne olmalı? Bundan bir haberler. Evet, dikkat çekilen konuları da okuyarak bugünkü sohbetimize son verelim. Nur suresinin 63. ayetinin konuyla ilişkili tefsiri. Evet. Öbe suresinin 31. ayetinin konuya dair tefsiri. İbadetin Adi bin Hatim'in o an görmekten geldiği manası üzerine yapılan vurgu. İbn-i Abbas radiyallahu anhum, Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhum'a ile İmam Ahmed'in de Sufyan es-Servi ile Sevri. Sevri ile rahmetullahi aleyhim'e örneklendirme yapmaları. Evet.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 helal kıldıklarını Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal kılmada Allah'ın helal kıldığı şeyleri haram kılmada itaat etmeyi durum onlara ibadet etmeye kadar gelmiş nevahin. Evet. Subhanakallahumma bihamdik eşhedü la ilahe illa